Économie, écologie Erin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese merhaba. Günaydınlar. E, tabii bu aralar e, bizim de programımızın favori e, konularından birisi olan nükleeri konuşacağız bu haftaki programımızda da. E, bundan aşağı yukarı e, iki hafta önceki programımızdı sanıyorum. E, Yeşil Dalga e, programı ile ekonomi ekolojiyi birleştirerek bir saat e, uzun bir nükleer e, karşıtı program e, gerçekleştirmiştik tam e, Çernobil'in yıl dönümü öncesinde. E, şimdi de tabii ondan sonra bir takım e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde... E, Antinükleer Hareket e, bir takım etkinlikler gerçekleştirdi. E, toplantılar oldu özellikle e, Türkiye'de e, nükleer santral yapılmak istenen Mersin ve Sinop'ta e, önemli etkinlikler oldu. Yürüyüşler yapıldı, toplantılar, paneller düzenlendi. E, bu kapsamda e, bu e, etkinliklerin bir bölümünü gerçekleştirmiş olan şimdi iki tane konuğum var. E, Doktor Angelika Clausen ve Doktor Alper Öktem. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şimdi sizin e, etkinliklerinizi biraz konuşacağız. Daha sonra da e, Angelika Kulawski'nin yazdığı Alpa Böktlemen'de Türkçeye kazandırdığı "Nükleer Felaketlerle Yaşamak" e, kitabı üzerine konuşacağız. Bu kitap e, Çernobil ve e, Fukushima'nın ağırlıklı olarak sağlık üzerine etkileri e, konusunda yazıldı. Aslında ee, çok fazla e, konuştuk ama e, ne kadar bilgiyle ne kadar bir altyapıyla konuştuk e, biz bugüne kadar bu e, sağlığa etkileri konusunun nükleerin ve insanlık e, bu kazalardan bu e, çok geniş çaplı ve yıllara yayılan etkileri olan bu kazalardan ders çıkardı mı e, çıkarıyor mu e, biraz onu konuşacağız ama isterseniz önce bu e, Çernobil e, anma etkinlikleri kapsamında siz dört ayrı ilde bir takım Etkinliklere katıldınız Onlar nelerdi biraz onlardan bahsedelim Sonra da kitaba geçelim Evet <gülüyor> Şimdi etkilerle mi başlayayım Evet Biz Sinop'ta başladık Hı -hı. Ee, Ve orada yürüyüşe katıldık Konuşma yaptık Ve bir e, tavsiye memuru e, Ukrayna'dan getirdik Hı -hı. Ve o da orada e, konuştu Evet ee, Çernobil'in e, kaza sonrası tasfiyesine e, katılmış bir e, kişi evet, değil mi bu? Evet, e, öyle bir kişi. İşte e, Mayıs ayında 1986'da iki hafta ancak e, çalışmıştır. Hı hı. Ve bu iki hafta içinde yani e, Santral'ın çok yakın yerlerde hı hı. E, çalışmıştır. Ve bu iki hafta içinde 290 milisivert e, radyasyon aldığını vücuduyla vücutunda Hı -hı. Ee, ve derhal hastaneye sevk edilmesi gerekiyordu. Ve şişitliği özel hastanelerde sekiz ay boyunca teravi etmesi gerekiyordu. Hı -hı. Yani az da ölecekti aslında. Evet hala daha da herhalde sağlık sorunlarını yaşayan bir insan evet, ıı, evet, tahmin evet. ediyorum. Ee, Sinop'a e, gittiniz birlikte ondan sonra e, Mersin. Ondan sonra Ankara'ya Ankara geçtiniz. geçtiniz. Ee, evet. Ve mecliste e, kitabı bizi sunduk. Hı hı. Bir tavsiye memuru gene ve ben e, bir konuşma yaptık orada. E, evet. Hı hı. Evet Alper abi devam e, edebilirsiniz. E, mecliste e, Profesör Ayet'i Atıcı Bey'in İçer Milletvekili davetlisi olarak onun basın toplantısına katıldık. Hı hı. ...onu eklemek istedim. Evet. Hı -hı. Kimler vardı başka? Belki onlar da... ...dinleyicilerimize e, bilgi olarak... E, ...söyleyelim. E, mecliste siz bu e, kitabı... E, ...çeşitli partilerin milletvekillerine... ...sundunuz değil mi? Hayır. E, Aytuğ hayır. Bey'in e, basın toplantısında... ...angelike bir konuşma yaptı. Evet. E, ana fikri, kitabın ana fikrini... ...aktardı. E, tasfiye... ...memuru konuştu. Hı -hı. E, o kadar. Akşamına da... E, o, o toplantı konuşmalar e, YouTube'da videodan izlenebilir ama basında pek yansımadı iyiydi bence. Hı hı. E, diğer katılanların isimlerini şu anda söyleyemeyeceğim. E, akşamına da e, Elektrik Mühendisleri Odasının binasında bir nükleer karşıtı platform bir toplantısına katıldık. Orada hekimler de vardı Ankara'dan. Hı hı. Daha Konya yönelik konuştuk. Sağlık, e, Sağlık ağırlıklı e, olmak hı. üzere hı hı. evet. Hı hı. Daha sonra yine Mersin'de ve İstanbul'da da hem e, Çernobil'in etkileri hem de e, kitapla ilgili bir takım e, çalışmalar yaptınız, evet. e, toplantılar düzenlediniz. Peki e, aslında belki e, bu e, toparlayıcı... Notlardan sonra şeye geçebiliriz aslında kitabın ana yazılış amacı üzerine belki biraz konuşabiliriz bu arada tabii kitap yeni insan yayın evinden çıktı nükleer felaketlerle yaşamak adı. Ee, Yeşil Politika e, kitaplarından e, bir tanesi. E, dinleyicilerimize bu notu da e, vermiş olalım. E, evet e, ben aslında başında biraz söyledim programın ama sağlık etkileri yani çok e, konuştuk. İşte bu e, özellikle Çernobil sonrası, Fukushima sonrasında da kanser vakaları e, görüldü ama e, niyeyse biz aslında nükleerin pek çok boyutunu e, fazlasıyla konuşuyoruz ama neredeyse belki de en az... E, bilgi olarak en az bildiğimiz kısmı sağlık kısmı. Ne oldu e, Çernobil'den sonra? Neler yaşandı? Ve bu kitapta e, neler yer alıyor? Biraz onlardan konuşalım. Hı hı. Biz bu kitabın adı nükleer felaketlerle yaşamak e, verdik. Yani bu demek nükleer felaket bitmiyor. Onun etkisi bitmiyor. E, o nükleer felaketlerin etkileri yaşamak gerekiyor. Halklar ya e, Yaşayacaklar, ister istemez yaşayacaklar. Çernobil halklar yaşıyorlar, Avrupa halkı yaşıyor e, ve Japonya halkı yaşıyor. Ve en e, Çernobil'den sonra, Çernobil'de çok çok e, binlerce bilimsel e, çalışmalar yapıldı. Ama maalesef e, um, uluslararası e, atom enerji ajansı, ve ıı, Dünya Sağlık Örgütü WHO çoğu çalışmaları kabullenmediler onlar sadece ıı, evet Çernobil'den sonra ıı, sadece çocuklarda bir tiroid kanser çıktı böyle bir dokma koydular ve ıı, başka kanserler ıı, vakaları biraz ilgilenelim çalışalım ama başka bir şeye hiç bakmayalım Hı -hı. ve benim bir ıı, dediğim var e, doktor olarak eğer biz araştırma yapmıyorsak hiçbir şey bulamıyoruz. Evet. Mümkün değil. Evet. Ne e, bulundu? E, i̇şte teorik kanser vakaların e, mut mutazam bir artışı görüldü. E, bütün e, eski Sovyet Birleşik Republikalarda Ukrayna, Belarus, Rusya. Ama bunun dışında başka kanser hastalıklarda artış görüldü. Mesela meme kanserler, hı hı. ondan sonra çocuklarda loisimi, ondan sonra büyük yani yetişkin insanlarda bir tiroid kanser artışı görüldü. Ve bu, bunu sadece Rusya beyazı, Rusya Ukrayna'da, Çek Republik'da görüldü. Ve başka avrupa çok kontamine kontamine olan avrupa ülkeleri bulunması gerekiyor ama hiçbir çalışma yapılmadı onun için evet bulunmadı evet aslında bütün mesele Böyle büyük bir felaketin ardından çok ciddi sağlık taramalarının yapılmamış olması, veri toplanmamış olması ve yıllar boyunca sağlık etkilerinin izlenmemiş olması herhalde değil mi? Yani bu kitabı yazarken, bu çalışmayı yaparken herhalde veri bulma konusunda da çok sıkıntı çekmişsinizdir. Zordu. Kolay değildi. Hmm. Çünkü çoğu metinler İngilizce'de bulmak biraz zor. Hmm. Bayağı zor. Rusçı. Çoğu, Rusça. çoğu Rusça. çalışma ancak Rusçı da hmm. bulunuyor. Neyse biz çok araştırdık. Hem Kiev'de hem Moskova'da... ...yani doktor arkadaşlarımız hmm. var... ...ve onlar yardım ettiler... Evet. ...ve o çalışmalarda... ...çok ilginç bir şey gösterdiler... ...yani kanser dışı... ...olan hastalıklarda da... ...büyük bir artış olduğunu... ...bu yepyeni bir bilgi... Hmm. ...bunu bilim, bilinmiyordu... ...özellikle... ...kalp infarktüs ve... ...beyin felç hastalıklarında artış vardı... Hem e, likvidatör e, popülasyonda yani tasfiye memurlarında evet. onlar da yani e, 800 binden fazla tavsiye memurlar vardı. Sekiz evet. binden fazla. E, evet. evet ve e, hepsi e, yani çok kontamini oldular. Hı hı. Radyasyona e, maruz kaldılar. Evet, evet radyasyona maruz kaldılar. Ve onlarından e, 125 bin e, tasvir menüri ölmüş durumda şu anda. Bu 800 binden. Hı -hı, hı -hı. Ve e, birinci ölüm sebebi e, beyin feci veya kalp infarktüs. ikinci sırada ancak kanser geliyor. Hmm. Bu çok e, önemli, önemli bir bilgi. bilgi. Evet. E, çok e, radyasyon maruz kalan e, halklar da... E, Kalp infarktüsü, beyin infarktüsü ıı, artışı ondan sonra özellikle çocuklarda ıı, solunum ıı, hmm. hastalıkları, akciğer, akciğer hastalıklarının mi? artışı görülüyor. Ondan sonra kan hücrelerine ıı, sayısı düştüğünü e, görüldü. Evet. Çok güzel çalışmalar var artık. Hı hı. Ama hala maalesef çok bunu kabul etmiyor. Evet, dünya çapında dikkat çekmek mümkün olamıyor. Bir de e, belki e, ona ek olarak e, sanıyorum aslında e, en fazla da e, bu belki de ee, ne diyelim dünya medyasında yer almış kısmı genetik bozukluklar, hı -hı, genetik hı -hı, hastalıklar hı -hı, herhalde hı -hı. değil mi daha çok? Hı -hı. Hala daha bunlar e, görülüyor mu? Ne durumda bu tür hastalıklar? İşte hala Ukrayna'da görülüyor. Hı -hı. Yani ilk e, ilk yıllarda e, beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna'da görüldü Ondan sonra Berlin'de Down Sendrom'un e, artışını e, görüldü. Konjenital e, malformasyon Bavaria'da Güney Bavaria'da görüldü çünkü Güney Bavaria çok e, kontaminasyon aldı. Ve Türkiye'de. Evet. Türkiye'de e, bazı çalışmalar var. Bunları da ekledik. E, bu konjenital malformasyonların artışı bayağı var ve bu çocuk için demek... E, yani çoğu sefer e, karnı içinde ölüm. Ananın karnı hmm. içinde ölüm. Evet. Ve düşük. Ve, ve düşük. Yani, düşük genetik olarak. değil de konjenital malformasyon deyince anne karnında e, ışına maruz kalan hmm. fetustan bahsediyoruz. Bunlar da sakatlıklar olması. Bunların evet. ölü doğum, yani hmm. düşük yapım, düşük olması gibi. Genetik e, problemler e, daha çok uzun yıllar, uzun on yıllar, yüzyıllar içerisinde kendisini göstermeye devam eder. Çünkü o bir bir şey. Evet. Evet e, kitapta Çernobil'in etkileri 30. yılı geçti artık hala daha etkileri dün gibi değil mi hı hı. E, görüyoruz e, sağlık üzerindeki etkilerini ama e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bu konuda e, çok e, kendisi bir çalışma e, yapamıyor ve e, yapılmış çalışmalara da çok fazla itibar edilmiyor gibi bir durum var sanıyorum. Hı. Bu neden kaynaklanıyor? Belki bunu da biraz açmak gerekiyor. İpler Lobby'nin elinde. Uluslararası Atom Enerji e, Komisyonu. Fosil yakıt endüstrisinde olduğu gibi nükleer Hı. endüstriler de bu konuları değil mi domine Hı. ediyor bu alanı. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hedefi bütün dünyada nükleer santrallerin promosyon yapması. Bu yazılı bir hedef ve e, 1950 yıllarında e, Uluslararası Atom Enerji Azansı'nın e, ve WHO Dünya Sağlık Örgütü arasında bir anlaşma yapıldı. E, ve e, Dünya Sağlık Örgütü e, EIA kontrol almadan e, Hı -hı. yani bağımsız bir çalışma yapamaz yani yasaktır. 58 yılından bu yana. Evet. Evet. evet. Ve e, bunu e, değiştirmek üzere de herhalde bir e, çalışma içinde değil, değil mi Dünya Sağlık Örgütü? Yani kendi nükleer sağlıkla ilgili etkilerini araştırma konusunda e, pek he hevesli değil. E, şöyle e, bunu almamız gerekiyor. Uluslararası Atom Enerji Ajansı. Direkt güvenlik servatı değil. Açıbaba güvenlik servatı baba Charles. Güvenlik konseyine bağlı. Hı hı. Güvenlik, güvenlik konseyine, konseyine ba bağlı bir kurum. Ve güvenlik konseyinde beş tane atom silah e, Sahibi, hükümetler e, evet. var ve onlar istemiyorlar. Evet. Bu yani, <gülüyor> <gülüyor> nedenini evet. anlamak için evet. yeterli e, oluyor. Evet. evet. Evet. Peki şimdi bir ara verelim. <gülüyor> Aradan sonra kitapta yer alan konuları konuşmaya devam edelim. 86 Çernobil daha dün Japonya ölümler yıkımlar sahipsiz mi dünya 86 Çernobil daha dün Japonya ölümler Nokta, ne Mersin'de ne dünyanın diğer ucunda Büyükler santrallere karşı birlik olma zamanı derken Neden bizde bu ısrar? Güneş var, rüzgar var, tertemiz bir hayat var. Tüm dünya reddederken, neden bizde bu ısrar? Güneş var, rüzgar var. yokta e dünyanın diğer ucunda 94.9 açık radyoda ekonomi ekoloji programında Angelika Klausen ve Alper Öktem ile bu geçtiğimiz günlerde 30. yılını bitirdiğimiz eee Çernobil felaketi üzerine konuşuyoruz. Angelika Angelica Klausen Alex Rosen değil mi kendisi de doktor birlikte bir kitap yazdılar nükleer felaketlerle yaşamak adında Alper Öktem de bu kitabı Türkçe'ye çevirdi. Şimdi programımızın ilk bölümünde biraz Çernobil'in özellikle sağlık etkileri üzerine konuştuk. Şimdi tabi bu kitabın yazarları ve çevirmeni nükleer savaşın önlenmesi için Uluslararası Hekimler birliği. Ee, başkanı, üyeleri e, Üçünüz de bu e, e, Birlik'tensiniz e, Belki bu birlik e, Tam olarak ne yapıyor? Bir kısa e, Alper Öktem'den onu dinleyebiliriz Nükleer savaşa karşı Nükleer savaşın önlenmesi için Uluslararası Hekimler Birliği 1980'li yıllarda Soğuk Savaş'ın tırmandığı e, Atom başlıklı orta menzilli Füzelerin Avrupa'ya yerleştirilmesi söz konusu Olduğu yıllarda Sovyet ve Amerikalı kardiyologlar tarafından hı hı. yapılan bir girişim sonucunda kuruldu. 1986 yılında yanlış hatırlamıyorsam Nobel Barış Ödülü de aldık. Evet. Her dünyanın 60 kadar ülkesinde seksiyonları var. Her seksiyon çok kalabalık değil belki ama Almanya'daki seksiyonumuz 7 bin civarında üyesi olan, öğrenciler arasında da tanınan ve üyeleri olan bir bu yapı Angelika onun Almanya'da yönetim kurulu üyeliği ve 6-8 yıl kadar da başkanlığını yaptı. Şimdi hı hı. Avrupa seksiyonlarının oluşturduğu Avrupa bölümü diyelim oradan sorumlu Dünya Yönetim Kurulu üyesi ya da Avrupa başkanı. Evet, evet. ve gayet de etkili önemli işler yapan bir birlik konumunda değil evet. mi? evet. Ee, şimdi bu kitabın aslında tabii e, Çernobil kısmı elbette e, daha geniş çünkü e, üzerinde tabii çok daha fazla e, çalışma veri e, gerçi bulmak zor ama yine de ee, Rusça kaynaklardan e, araştırmalar yapılarak e, elde edilen bilgiler bu kitapta yer alıyor. E, yani bunu e, ilgisini çeken dinleyicilerimiz için de e, söyleyelim. Bir de tabii bu kitabın ikinci bir bölümü var. Tabi yani e, bugüne kadar dünyanın görüp gördüğü en büyük felaket nükleer anlamda Çernobil ama e, Fukushima'da e, ondan e, aşağı kalır e, değil. Hala daha evet. sorunlar devam ediyor. Her gün yeni yeni başka sorunlar çıkıyor Fukushima ile ilgili e, ve orada da artık e, ciddi ciddi sağlık e, vakaları e, Fukushima'nın etkileriyle ilgili haberlerini görmeye başladıktı geçen sene e, biraz belki ondan bahsedebiliriz Angelika. Evet e, şimdi Fukushima e, felaketinden hemen sonra e, Japon hü, hükümet yani bu büyük bir felaket olduğunu inkar etmeye çalıştı. Hı hı. Ee, ve bundan sonra da bu e, demek ki e, yot tabletleri yani yot önleyici, terit e, kanser önleyici bir e, tablet yot tabletleri dağıtmadı. Emir vermedi. Hı -hı. E, bu demek yani bütün e, kontamini bölgelerde bu yot tabletleri bulundu. Ee, ama e, dağıtılmadı hmm. ve önleyici e, bir şey yapılmadı. Önlem alınmadı yani Alın orayı mı? boşaltmak dışında başka bir önlem alınmadı değil mi? Evet yani belki. Şimdi e, Japonya tedbirini almış e, bütün ülkede depolar e, iot tabletleriyle dolu. Hı hı. Şimdi e, iot normalde iot e, yüklediğiniz zaman tiroid bezi iot tarafından tarafından doyurulunca yani iot doygunluğa ulaşınca daha fazla iot alamaz. Dolayısıyla nükleer serpintiyle gelecek olan birkaç saat sonra gelecek olan nükleer serpintiyle gelecek olan radyoaktif iot giremez. Bloku ediyorsunuz. Evet. E, tiroid bezini. E, hiç olmazsa tiroid bezini koruyorsunuz radyoaktif iottan. E, bunun için bu tabletleri dağıtmanız lazım. E, yukarıdan bunun emir gelmesi lazım. Hı -hı, Ama hı -hı. İnsan faktörü girince işin içerisine matematik değil insanların krizi idare etmesi evet. korkunç bir yanlışlık bu. Ee, ve küçük bir köyde birisinin aklına geliyor. Ya, bir tarihte bize vermişlerdi böyle bir şey hani lazım olur zor hmm. günde gibisi. Onu bir köyde dağıtılmış sadece. Hmm, hmm. O da kendi hissetiyle. Onun dışında bütün sistem felç olmuş. Evet işte belki de bunu e, siyasetçilerin e, küçük iktidar hesapları olarak da görebiliriz. Milyonlarca insanın e, hmm. sağlığını, hayatını, e, çocukların hayatını e, tehlikeye atan e, uygulamalar olarak işte tarihe geçiyor bunlar. E, ve e, belki e, süremiz de e, daralıyor. E, aslında Fukushima'da görülen belki o e, vakalardan e, bahsedebiliriz. Orada Hı -hı. sağlıkla ilgili Hı -hı. neler yaşanıyor şu anda? İşte bir e, teori tarama yap, yapıldı. E, Fukushima e, e, eyaletinde yaşayan çocuklar e, arasında ve gençler arasında <gülüyor> ve orada 400 bin gençler tarandı ve çocuk, e, ve, genç. Ço çocuk Hı -hı. ve genç 400, e, bin. 400 evet. bin. Normalde e, Japonya'da bir milyon çocuk ve gençler arasında üç veya dört e, teorit kanser bulunuyor. Hı -hı. Şimdi bu 400 bin e, çocuklar ve gençler arasında 150. E, vaka Türk, bulundu. Vaka bulundu. Evet. Vaka bulundu demek yani e, ameliyat yapılmış ve tespit edilmiş. Histolojik e, olarak yani teşhisi kesin doku alınmış, evet. ameliyat Aha. yapılmış, tedavisi yapılmakta olan ve çoğu kanserler e, metastaz e, yani göstermiş yani evet, baya ilerlemiş, ilerlemiş. E, durumdaydılar. Evet evet Peki e, daha çok çocuklar ve gençler üzerinde e, ama daha çok daha geniş kitleler e, yani daha farklı yaş aralıkları ile ilgili de herhalde sağlık etkileri değil mi? görülüyor ve görülmeye de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Fukushima hala daha çözülememiş kim bilir kaç yılda değil mi o kontamine atık hmm. yani başa dilebilecek mi Çernobil'le edilemediğine göre Japonya'nın da bunun altından kalkması çok kolay gözükmüyor. Ama araştırılmıyor. Arası evet en ya. kötü evet, evet. Çünkü evet. Yani sorumlu kişi eğer şunu söylerse radyofobi var, radyasyon histirik bir şekilde halk cevap veriyor. Bir şey olmaz radyasyondan diye. Japonya'nın radyasyon sorumlusu profesör bunları söyleyebiliyor. Evet maalesef bunlar evet. E, yani Türkiye'de işte 30 yıl önce neyse bugün de işte Japonya'da veya Hı. dünyanın Hı. başka yerlerinde böyle sorumsuzca açıklamalara denk gelmek mümkün oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu hafta ekonomi ekolojinin konukları Angelika Klausen ve Alper Öktem'di. E, Nükleer felaketlerle yaşamak e, kitabını konuştuk. Kitap yeni çıktı. Yeni İnsan Yayın Evi'nden e, ilgisini çeken dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmış olalım. E, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> Ekonomi, Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Doğa Selçuk'a teşekkür ederiz <Gülüyor>